Öncelikle bugün Kubilay Bey bizimle, aynı şekilde Coinbülteninden Fatih de burada. Fatih bizim için yeni medyanın özelliğini gösterecek. Yani yeni medyada nasıl muhabirlik yapıları, nasıl haber paylaşılır bunları gösterecek açıkçası. Bunu en güzel anlatan aslında İsmail Hakkı Polat Hocamız. İleride o da yeni medyada hakkında biraz bize blockchain'in getirdikleri ve kripto paranın getirdiklerini bahsedecektir bir sonraki haftada. Ama şimdi sözü ben Fatih'e bırakıyorum. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk öncelikle. İlk olarak coin Fatih zaten bahsetti altı. Böyle bir oluşumun içinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ben aslında şu e, soruları alacağım ve e, etkinlik sonrasında da konuşma sonrasında da ileteceğim. Burada bir, bir nevi muhabirlik. E, bunun dışında zaten Coinbülteni olarak e, blockchain ve kripto para haberlerini en güncel ve doygun şekilde e, insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun için çabalıyoruz her geçen gün. E, Kubilay hocam da e, hoş geldiniz öncelikle. Sizi hoş bulduk. dinleyelim. Kendinizden biraz bahseder misiniz bize? Şimdi benim telefonda sesim çok böyle genç gelir. Ee, 1970 doğumluyum. Ee, yatırım alanıyla ilgili e, kripto para piyasasında hepimizin çoğunun çoğu kişinin olduğu gibi bir e, yatırımcılık geçmişimiz e, kripto para heyecanıyla başladı. E, i̇ki yıldan fazladır e, bu alanda. E, aslında herkesin yaşadığı süreçten ben de geçerek e, deneyimler elde ediyorum. Her geçen gün hepimiz birçok şey öğreniyoruz. Ben kendi kariyerim eğitim üzerine zaten. başşehir Üniversitesi'nde son 2010 yılından beridir Alman Akademisi olan Wisan Akademi iştirafiyle çeşitli konularda dersler zaten vermekteyim danışman-eğitmen olarak. Benim uzmanlık alanım dünyanın en iyi yatırımcısı olmak değil. Benim uzmanlık alanım iyi bir iletişimci olmak. Elimden geldiği kadar e, karmaşık bir takım e, görünen şeyleri daha basite indirgeyerek e, kişilerle paylaşmaya çalışıyorum. E, Ağustos ayından beridir bu alanda sınıf eğitimleri düzenliyorum. E, Crypted projesi e, beni gerçekten çok heyecanlandırdı e, çünkü e, her ne kadar vaktim olsa da e, Türkiye'nin birçok yerine benim sınıf eğitimi verebilmem pek mümkün değil. E, ancak güvenilir altını özellikle çiziyorum güvenilir bir Online eğitim platformu bence Türkiye'ye çok önemli şeyler katacak. Ben de bu platformun içinde iyi bir şeyler yapmaya gayret edeceğim. Teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman başlıyor muyuz hemen? Ee, başlayabiliriz. Ben hazırım şu an. Tamamdır hocam o zaman sizinle hep birlikte başlayalım. Tamam. Ee, şeyi kontrol edin. Youtube'da şu an sunum görünüyor mu? Başlayabiliriz. Ben hazırım. YouTube'da su, e, sunum görünüyor mu acaba şu anda? Gözüküyor hocam. Gözüküyor. Güzel. Gözüküyor Harika. hocam. Harika. İsterseniz siz başlayın. Çok teşekkür ederim ben e, konuşmamız için. Öncelikle Krips'in için Gel verdiğiniz e, yorumlarda çok hoşumuza gitti Teşekkürler. Buyurun. Devam edin. E, e, şimdi e, ben biraz e, e, şöyle girmek istiyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. E, teknik analiz konusu e, benim yatırımcılığa başladığım dönemde e, şöyle söyleyeyim. Yani bir para nasıl alınır, satılır onu bile bilmiyordum. E, fakat çok meraklı bir kişi olduğum için e, neler, e, bu alanda nasıl başarı elde edebilirim? Hep böyle işte internetten şuradan buradan devamlı araştırmalar yapıyordum. O dönemde e, ilk başladığım zamanlarda teknik analiz diye bir şey varmış, bunu öğrendim. Ve o dönemde benim işte e, arkadaşlarımla paylaştığımda bu fikrim ya işte teknik analiz çalışmaz, etmez falan hep böyle e, yorumlar alıyordum. Fakat benim hayatta inandığım şöyle bir şey var. Bir girişimci, bir yatırımcı temel düstur olarak her zaman şunu edinmesi lazım. Bu bir e, ana mottosu, ana sloganı olması lazım. Ölçemediğini değerlendiremezsin. Bu çok önemli bir bakış açısı. E, bu nedenle ben o dönemde bu yorumları çok kale almadım ve analiz konusunda devamlı bir araştırma içerisinde oldum. E, hala da her geçen gün yeni şeyler keşfediyorum. Fakat siz şu anda ilk bir slayt gör, görüyorsunuz ekranda. Hemen teknik analize girmekten ziyade e, teknik analiz aslında bu işin sadece bir bölümü. E, bugün baktığımda e, o, dönem, o dönem kimse teknik analizle ilgilenmezken şimdi bir teknik analizin e, fanatizmi oluştu. Sanki teknik analiz her şeyi çözecek gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Bu da doğru değil. Buraya biraz daha geniş bir parantezden bakmamız lazım geniş bir perspektiften bakmamız lazım O yüzden ilk başlığını ben yatırımcının başarı formülü diye yazdım. Bence her yatırımcı gözünün önünde bir de bir masa barındırması lazım Burada 4 tane bacağını çizdim Birincisi yapısal analiz işte temel analiz diye popüler olarak ismi biliyor ama ben bunu daha çok yapısal analiz olarak e, telaffuz etmeyi daha uygun buluyorum. İkincisi teknik analiz, üçüncüsü portfolyonuzu yönetebilmek, dördüncüsü risk, risk yönetimi. Bu dört alanda da aslında gelişmek gerekiyor, bu dört alanda da deneyim kazanmak gerekiyor. Ancak bunların içerisinde en en en en önemlisi sizin psikolojiniz. Şimdi sosyal medyada benim de bir Twitter accountum var, Facebook accountum var. Orada birçok kişiyle zaman zaman iletişimler kuruyorum. Farklı psikolojide insanlarla tanışıyorum. Bir de çok profesyonel, gerçekten konuya meslek gibi yaklaşan çok yakın tanıdıklarım var. Bu arkadaşlarım hatta teknik analiz konusunda o kadar gelişmiş durumdalar ki gerçekten onlardan çok şey öğreniyorum fakat bu arkadaşlarım zaman zaman çok büyük kayıplar yaşıyorlar. Gözlemlediğimde e, bu masanın üst kısmında gördüğünüz yatırımcı psikolojisinde çok önemli e, açıklar olduğunu görüyorum. Ben de kayıplar yaşadığım zaman şöyle bir geriye dönüp analiz ettiğimde kendimi hep aslında kendi psikolojimdeki bir takım zaaflar sonucu kayıplar yaşadığımı gözlemliyorum. Bu nedenle bugün sizle biraz teknik analiz ağırlıklı konuşacağım. Ancak e, bu e, bir ruhsal spordur arkadaşlar. Yani yatırımcılık e, gerçekten bir spor gibi düşünmemiz lazım. E, paranın dışında kendimizi tanımak için de harika bir alan olduğunu düşünüyorum. Kendi parayla olan ilişkimiz, maddiyatla olan ilişkimiz konusunda bizim zaaflarımızı bize çok iyi gösteren, güçlü taraflarımızı da Tabii ki bize çok iyi gösteren bir alan olarak görüyorum. Ee, şimdi biraz bu bacaklardan çok basit kısa birkaç cümle paylaşacağım. Tabii ki bu sunumum daha çok e, yeni yatırımcı olan arkadaşlara veya e, yakın zamanda e, piyasa içine girmiş arkadaşlar yönelik uzman arkadaşlar eminim sohbet etmeye kalksak bu konuda sabahlara kadar e, konuşacağımız engin bilgi alışverişleri mutlaka alacaktır. O yüzden bu daha çok dediğim gibi yeni başlayanlara yönelik bir vizyon vermek istedim. Temel analiz bize neye yatırım yapacağımızı gösterir arkadaşlar. Bu çok önemli bir kısım. Bazen espri oluyor sosyal medyada. Ya diyor işte insanlar o kadar yatırım yapıyorlar ama o işte kripto paranın ne işe yaradığını bile bilmeden yatırım yapıyorlar. Bir rüzgara kapılıyorlar. Gerçekten... Ee, bu konuda emek vermeyen, bu konuda araştırma yapmayan arkadaşlar sosyal medyada bir müddet sonra şu sorularla sık sık görüyorum. İşte filanca koyun tekrar yükselir mi arkadaşlar ne dersiniz? İşte belli ki o da rüzgara kapılan arkadaşlardan birisi oluyor. Ee, o yüzden masanın bu bacağında da çok önemli e, kendimizi geliştirmemiz lazım. Artı... E, Geçen gün e, Alp Işık çok hoş bir video paylaştı. İşte ICO yani Initial Coin Offering yani bir kripto para pazara girmeden önce bir e, ön satışa girer ve bir yatırım e, toplar. E, bunlarda yüzde %80 diyor. E, Süküte hayale uğruyor insanlar diyor. E, projeler bitmiyor vesaire diye. Burada e, daha sonra kriptet içerisinde yapacağım eğitim programlarında bunlara tabii ki detaylı gireceğim ama ben e, herkese şunu anlatacağım. E, düşünmelerini tavsiye ederim. Projelerin evet, white paperlarını inceliyoruz. Bir takım işte vaatlerini, fikirlerini işte developer team geliştirici takımın nasıl çalışacağını görüyoruz ama çok önemli bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Bir oluşum. Bu bir şirket olabilir. Ticari kaygı gütmeyen bir sivil toplum örgütü de olabilir. Hatta siyasi bir oluşum olabilir veya okul eğitim ortamını da düşünebilirsiniz. Her organizasyonun başarısı arkadaşlar liderinin kalitesine bağlıdır. Çok önemli bir nokta. Bizim burada birazcık kör dövüşü yapıyor gibi olmamızın sebebi projelerin liderlerini tanıyamamamızda. Eğer liderlerinin yani o projenin beyin takımındaki liderden lider kişinin bir şekilde araştırarak onun geçmişini, yaptığı çalışmaları, bunları araştırmayı başarırsak ve projenin yol haritasına sadık kaldıklarında yaptıkları hamleleri gördükçe bu kişilerin liderlik kalitesi sonucunda ne kadar uzun vade oraya yatırım yapabileceğimizi kestirebiliriz. Kripto para piyasası şu an çok yeni ve buradaki liderler, lider adayları da daha çok yeni. Bakın geçen hisse senedi piyasası Elon Musk'ın başarısı bir an sorgulandı ki bu arada Lider figür olarak gördüğümüz kişi ve anında e, bu sorgulama hisse senetlerinde etkisini gösterdi. E, ben burada e, bu hikayede birkaç gün içerisinde olan bu hikayede aynı kripto para piyasasında da aynı e, dinamin e, olduğunu gördüm. O yüzden temel analize biraz buradan yaklaşmak istedim. Teknik analiz ise bize e, ne zaman yatırım yapmalıyız bu sorunun cevabını bulmamızı sağlıyor. Teknik analizi... Zaman zaman işte sosyal medyada bana ve birçok kişiye gelen sorularda işte destek sizler nereden gelir işte fiyat şuraya nasıl gider bu olur bu olur gibi sorular geliyor. Teknik analiz bir fal bakma sanatı değil arkadaşlar. Sadece bizim zamanlama ile ilgili bir öngörü bulmamızı sağlıyor ve şu anki verilerle elimizde bulunan verilerle Öngörüde bulunmamızı sağlıyor ve e, burada en önemli nokta kişinin yani analiz yapan kişinin deneyimleri ne kadar e, zenginleşirse yani bir nevi dağarcığı ne kadar zenginleşirse tabii ki geçmişte benzer bir takım senaryolara çok rastlamış olacağı için e, teknik analiz ekranı yani grafik analiz ekranının bakış açısı farklı olacaktır. Bunu birazdan daha detaylı açacağız. Fakat benim e, teknik analize bakış açımda en önemli devrimi e, bak, e, benim paradigmamı değiştirdiğimde oldu. Uzun zaman e, analize göre strateji belirliyordum. Aslında sosyal medya ortamında da baktığımda birçok kişinin de bunu yaptığını görüyorum. İşte bir takım grafik paylaşan kişileri takip ederek oradaki duruma göre kendilerine bir yön belirliyorlar. Aslında baktığımızda çok mantıklı bir şey. Tabii ki Analiz yapmanın amacı bu diye görüyoruz. Ancak e, daha sonrasına baktığımda alım-satım yapan kişilerin yani yatırım yapan kişilerin farklı stratejileri olduğunu gözlemlemeye başladım. Bazı kişiler kısa dönem bazıları uzun dönem bazıları farklı oyun planları kuruyorlar ve bu oyun planlarının farklılığına göre farklı analiz stratejileri olduğunu gördüm. O yüzden e, yeni başlayan bir kişinin tabii ki böyle bir stratejisini baştan belirlemesi pek olası gözükmüyor. Zaman içerisinde kendinizin güçlü taraflarını, kendinizin zayıf taraflarını daha iyi keşfederseniz oyun planınızı daha iyi netleştirebilirsiniz. O yüzden biraz bu konuda zaman e, gerekecek. Ama oyun planınızı değiş, e, geliştirdiğinizde e, analiz yönteminizde buna uyumlamanız çok önemli. <gülüyor> Şimdi ben e, ilk sosyal medya e, ortamına girip işte orada bir takım arkadaşlarımla iletişim kurduğumda e, bazı böyle Agresif, adrenalinli işte çok böyle e, girişken arkadaşlara rastlıyordum. İşte daha andın diye bir şeyler alıyorlar, giriyorlar falan. Ya bana çok bana çok ürkütücü geliyordu. Yani hiç böyle yüzde yüz risk alarak bir şey kalkışmak bana oldukça ürkütücü geliyordu. Hatta e, zaman zaman işte e, girişimci adam risk alır falan gibi sloganlarla bile e, karşılaştım oluyordu. Hayır arkadaşlar, kumarbaz yüzde yüz risk alır yatırımcı, girişimci riski en az seviyede tutar. Bütün zaten stratejisi bunun üzerine kurudur. E, tabii bir laf var evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymaz derler. Bu çok doğru bir şey. Ancak burada dikkat ederseniz yatırımcı sıfır risk yapar tutar demedim. E, sıfır risk alır, hiç riski e, iş yapar demedim. Riski en az seviyede tutar. Bu bir stratejidir. E, burada ee, bizim kültürümüzde eksik görmüş olduğum kendi iş hayatımda, kariyerimde de çok gözlemlediğim sonuç odaklı düşünememek bizim kültürümüzde bir zaafımız ne yazık ki. Ee, fakat e, mühendis gibi, doktor gibi e, bu tarz meslekler olan kişiler aldıkları eğitim ve düşünüş tarzı olarak doğal olarak sonuç odaklı oluyorlar. Yani bir inşaat yapmadan önce tabii ki birçok analizler, birçok fizibiliteler vesaireler yapılması lazım. Orada bir sürü hesaplar, kitaplar yapılıyor. Yani nasıl bir bina yapılacağı daha işin başında daha bina başlanmadan aslında bitirilmiş oluyor. E, fakat iş hayatında baktığımda çoğumuzun süreç odaklı olduğunu gözlemliyorum. Yani... Hatta bir laf vardır, çok hoşuma gidiyor. İşte Türkler diyor bir işe başlarlar Allah Allah Allah diye ama diyor sonra duvara toslarlar Allah Allah niye olmadı diye, diye düşünürler. Diyor. İşte bu bir espri, bu espriden bir ders çıkararak kendimizi geliştirmemiz çok önemli. Risk yönetimi sizin psikolojiniz de çok bağlantılı bir şey. İkincisi de sonuç odaklı olabilmeniz de çok bağlantılı. Ben her zaman benim laptop'ımın üzerinde bir post-it var arkadaşlar. O post-it'in üzerinde her işlem yapmaya kalktığımda iki tane laf var. O ekranda şu anda o iki lafı görüyorsunuz. Aç gözlüğümüzün. Ben kendime tabii onu yazdım. E, ve kaçan fırsat diye bir şey yoktur. Bu her zaman benim psikolojimi e, kontrol altıma almamı sağlıyor. E, siz belki kendinize göre başka şeyler geliştirebilirsiniz. Fakat bu ekranda... O fiyatın coşkuyla yukarı çıktığı anda bizim bir adelenimiz artıyor. İşte orada psikolojimiz parmağın çorman oluyor. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Bunu yaşamıyorum diyen bir kişi yoktur. E, zaman içerisinde e, risk yönetimini kendi psikolojinizle e, daha kontrol altına alabileceğinizden hiç şüphem yok. Gelelim portfolyo yönetimi. E, yatırımcı sadece bir alana yatırım yapmaz arkadaşlar. E, kripto para piyasasında çok kişi aslında bunu biliyor. Fakat ben biraz daha geniş düşünmenizi tavsiye ederim. Mesela yatırımlarınızı e, bir miktar kar aldığınızda e, belki fiziksel altın da almanız çok iyi bir şey olabilir. Veya gerçekten çok hoş bir kazanç elde ettiğinizde belki melek yatırımcılık da yapmayı öğrenebilirsiniz. Ben daha geniş bir perspektifte bakmanızı tavsiye ederim. Sadece kripto para olarak görmeyin. E, belki projeler geliştirebilirsiniz. Yani e, yatırımcı e, tecrübe kazandıkça, kültürü arttıkça e, çok daha geniş alanlara e, yayılabilir. Kripto para piyasasında da şunu belirtmek isterim. Çok fazla da dağılmak doğru değildir. Projeleri çok iyi elimine etmek lazım. E, temel analiz tabi bu konuda çok çok önemli oluyor. Şimdi biraz daha bizim kripto para piyasasına girelim. Um, Öncelikle Bitcoin ile altcoin piyasasını pazar dinamikleri olarak birbirinden gerçekten ayırmak gerekiyor. İlerleyen yıllarda daha farklı pazar dinamiklerinin olacağı şüphesiz. Şu an baktığımızda bu yeni bir pazar ve benim gözlemlediğim her zaman her yatırım alanında Pazarın kalitesini aslında belirleyen yatırımcının kalitesi oluyor. Yatırımcının kalitesi ne kadar düşükse pazara güven o kadar sarsılıyor. Burada bugünlerde özellikle bunu çok iyi deneyimleme imkanımız oldu. Bunu da detayını daha sonra açacağım. Temel sorun yatırımcı sadakati ve güven. Dikerseniz son zamanlarda işte eğer Airdrop, e, Community Token, işte Leasing vesaire gibi e, önemli kripto paraların e, büyük projelerin kendi yatırımcılarında daha sadık olabilmesini, kendilerinde e, daha e, sadık bir yatırımcı kitlesi oluşturarak sabit bir para, sabit bir likidite oluşturabilmek için programlar yarattığını görüyoruz. Çünkü çoğunlukla yatırımcı fırsatçı, yani bir yerde hemen bir e, alım satım yapar kar elde ediyor ve Oradan hemen parasını alıp bir başka yere gidiyor. Bu da tabii pazarın büyük oyuncularının kendi yol haritalarında da finans yaratma, yaşamalarına sıkıntı yarattığı için böyle programlar gün geçtikçe gelişmeye başladı. Burada eminim ki sadık yatırımcılar oluştukça projeler daha da güçlenecektir. Ve pazara hatta daha güçlü projeler de bunu bir ortam olarak güvenli bir ortam olarak görüp yeni oyuncular, yeni kripto paralarda gelecektir. Bundan hiç şüphem yok. Ee, teknik analiz metodu e, burada benim ana olarak paylaştığım aslında bir teknik analiz eğitimi vermekten ziyade size bir bakış açısını paylaşmak. Bitcoin ve altcoin pazarlarında teknik analiz tamamen farklı iki şey. Birbiriyle karıştırmamak çok önemli bir şey. Çünkü iki pazarın da dinamikleri çok başka. Teknik analize ne zaman güvenilebilir? Bu da zaman zaman tartışılan bir şeydi. Ya yani işte bu pazarda teknik analiz çalışır, çalışmaz vesaire. Teknik analiz her zaman çalışır. Sorun bizim onu görememiş olmamızdır. Çünkü teknik analizin ana fikri şudur arkadaşlar fiyat hareketlerinde tekrar eden yapıları bir şablon gibi bir patern gibi alıp bir yerine not ederiz ve geç, gelecekte benzer bir şey tekrar oluştuğunda deriz ki geçmişte aynı böyle bir şey olmuştu ve sonucu devamı bu şekilde gitmişti ve muhtemelen şu anda da aynı şey olabilir diye bir öngörüde bulunuruz. O yüzden teknik analiz çalışmaz diye bir şey yok. Sadece biz onu görememişizdir. Ancak E, yatırım alanında yani döviz, kripto para vesaire bu alanda eğer yatırımcı sayısı düşükse burada yatırımcının davranışları daha rastgele olmaya başlar. Çünkü bu grafikte gördüğünüz gibi bakın herkes farklı dilden bir şeyler konuşuyor. E, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz kripto para düşünün. Bu kripto parada e, alım satım, satım yapan kişi sayısı çok fazla değil. Yani yüzlerce binlerce değil diyelim. Burada, kişilerin her biri sonuçta bir psikolojik reaksiyon gösteriyor. Kimi korkudan satıyor, kimisi heyecanlanıyor alıyor. veya işte birazdan açacağım farklı dinamikler var. Alım ve satıma sebep olan şeyler var. Burada kitlenin adedi az oldukça buradaki fiyat hareketleri daha rastgele olmaya başlıyor. Ancak popülasyon arttığında yani yatırımcı sayısı arttığında, yani kalabalıklaştığında o zaman kitlesel bir hareket gözlemlemeye başlıyoruz. Çünkü burada kalabalık olduğu için o kalabalığın bir psikolojik ortalamasını görüyoruz aslında. Ve e, daha basit bir dille ifade edersem kripto para piyasasında hacmin yüksek olduğu yerlerde hacmin yükseldiği hacmin çok arttığı kripto paralarda teknik analiz prensipleri daha iş görecektir ama Teşi adedinin üzerinde, yani hacmin çok düşük olduğu yerlerde hareket daha rastgele olacaktır. Bu çok önemli bir etken. Ee, burada daha sonra sunumun biraz daha ilerleyen kısımlarında siz de altcoin pazarında e, nasıl bir strateji uygulamak konusunda da bazı fikirler paylaşacağım. Öncelikle kendinize şunu sormanız lazım. Stratejiniz nedir? Farklı farklı stratejilerle karşılaşıyoruz. Kimisi e, altcoin alım-satımı yaparak bitcoin miktarını arttırıyor. Kendine böyle bir strateji uyguluyor. E, altcoin'lerde uzun vade yatırım yapanlar var. Bitcoin'ini al-sat yaparak kendi lira miktarını arttıranlar var. E, Bitcoin'de uzun vade yatırım yapanlar var. Veya bunların hepsini yapanlar var. Şimdi öncelikle kendinizde bir yol haritası belirlemeniz lazım ve teknik analiz stratejilerinizi de buna göre kurgulamanız lazım. Hatırlatmak istiyorum. Şimdi biraz parçalara ayıralım. Yani bitcoin alt altcoin stratejisini birbirinden ayıralım. Sadece şu an bitcoine odaklanarak bazı şeyler anladık. Pazarda baktığımızda hacmi en yüksek coin olduğu için teknik analiz prensipline de en güvenebileceğimiz e, kripto para doğal olarak bu. Gün içinde Alım-satım yapmak intraday deniyor. Yani sizin çok fazla zamanınız yoktur. Ee, uzun zaman yatırımlar yapabilirsiniz. Derse ben her gün alım-satım yapma ekranında e, bulunamayacağım. E, şöyle e, günden güne alırım, bakarım, satarım. Ama intradayciler biraz daha zaman ayırabilen kişiler. E, ekran başında daha fazla zaman harcayabiliyorlar ve daha kısa zaman diliminde karlar elde etmek istiyorlar. Bu bir strateji olabilir. Uzun zaman diliminde vakti genelde olmayan kişiler e, bunu tercih edebiliyorlar. Bazı kişiler her ikisini de yapabiliyorlar. E, hem paralarının bir kısmıyla uzun vade yatırım, uzun vade alım satım yaparken, yani günlük haftalık grafiklere bakarak veya e, paralarının bir kısmında aynı zamanda yapabiliyorlar. E, bir saatlik 4 saatlik zaman dilimlerinde de alım satım yapabiliyorlar. Orada da farklı karlar elde ediyorlar. İkisini aynı anda da yapmak bu tabii sizin işte ne kadar zaman ayıracağınıza da doğru olan orantı. Ve sizin kendinizi tanıdıkça hangi kısımda daha güçlü olduğunuzu, hangi kısımda daha e, zayıf olduğunuzu e, fark ettikçe bu stratejiniz tabii ki netleşecek. Bir de kaldıraçlı sistem yani margin trading konusunda çok farklı stratejiler var. Bu gerçekten apayrı bir dinamiğe sahip. Burada da yine uzun süreçte alım satım yapanlar olduğu gibi 5 dakikalık, 15 dakikalık gibi çok kısa zaman dilimlerinde bir takım stratejiler kurarak alım satım yapanlar da var. Bitcoin pazarında da birkaç borsa böyle imkan sunuyor. Ee, biraz evvel söylediğim aslında bir özeti bu. Vadenize önce karar vermeniz lazım. Günlük mü, dört saatlik mi, bir saatlik mi alım yapacaksınız veya haftalık grafiğe bakarak mı alım satım yapacaksınız. Çok önemli bir şey. Şimdi artık biraz şöyle sizinle e, teknik analize bakış açısıyla ilgili birkaç şey paylaşacağım. Şu an aslında bahsedeceğim bilgiler son derece basit bilgiler. Ancak basit bu bilgilere de bakış açısı çok önemli farklar yaratıyor arkadaşlar. Şimdi fiyat grafiği nasıl oluşur? Zaten en önemli soru bu. Fiyat grafiği nasıl oluşuyor? Fiyat grafiği nedir? Bu arada ekranımdan size paylaşayım. Şu anda TradingView sitesini kullanarak, herhangi bir borsada değilim şu anda, TradingView web sitesini kullanarak bir fiyat grafiği görüyorsunuz. Burada kafa karışıyor. Bunları kapatalım. Burada şu an ben bitcoin ve dolar haritesinde günlük zaman dilimindeyim. Yani burada gördüğünüz her bir çubuk bir günü ifade ediyor. Bir isterseniz şöyle bakın buraya. Çubuklar kafamızı karıştırmasın. Görüyorsunuz fiyat iniyor, çıkıyor, yükseliyor. Kar elde etmek istediğimizde ne yapıyoruz? Düşük fiyattan almaya çalışıyoruz. Yüksek fiyattan satmaya çalışıyoruz. Peki soru şu, ne zaman? İşte <gülüyor> hepimiz için en büyük bilmece zaten bu. Burada bu grafiğin nasıl oluştuğunu düşünürsek, biraz evvel ne bahsetmiştim ilk slidemde? Yatırımcının psikolojisi en önemli etkendir demiştim. Tabii ki fiyatı bu grafiğini oluşturan şey de yatırımcıların psikolojisi. Tabii oranını çok yüksek olmasa da, bir takım bilgisayar programları yani botlarla da alım satım yapan oluşumlar var. Ancak dediğim gibi kitle ne kadar kalabalıksa doğal olarak burada e, toplamdan oluşan bir psikoloji oluşuyor. Yani burada şöyle bir paranoiye kapılmak doğru değil İşte efendim burada ben ne kadar uğraşsam da sonuçta botlar bu fiyatları yukarı aşağı çıkartıyor. Evet belki hacmi küçük coinlerde böyle bir şeyler olabilir. Ancak Bitcoin gibi veya forex piyasasında çok yüksek hacmi olan alanlarda ee, pek böyle şeyler yapabilmek kolay değil arkadaşlar. O yüzden o paralarına kendinizi çok kaptırmamanızı tavsiye ederim. Bu grafiği oluşturan şey insanların psikolojisidir. Çok basit bakmalısınız. Ee, bu konularla ilgili tabii ki eminim şu an e, aramızda olan arkadaşlara çok derin tartışmalar yapabiliriz. Ben her zaman e, kişisel psikolojime odaklanıyorum arkadaşlar. Ben bu ekranda, bu ekrana baktığımda kendi psikodinamiklerim benim başarıma etkilen en önemli faktördür. Ben her zaman buna odaklanıyorum. Bir takım paranoyalara, bir takım olumsuz düşüncelere kaptırırsanız kendinizi e, sadece bu alan değil, normal iş hayatında da zaten hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Bu nedenle her zaman pozitif beklentide ve pozitif bir öngörüde ve pozitif bir düşünce tarzında olmamız çok önemlidir. Ve biz e, bardağın yarısı dolu, yarısı boş diye bakmıyoruz. Yatırımcı bardağın hem yarısının boş olduğunu hem yarısının dolu olduğunu görür. Yani rasyonel bakarak duygularından tamamen kendini arındırmaya odaklan. Bu işin içine ne kadar duygu katarsanız hata yapma oranınız o kadar artacaktır. O yüzden sanki bir şekilde ameliyatla duygularınızı aldırmış gibi, e, duygularınıza kaptırmadan sadece ölçmek, değerlendirmek ve analiz etmeye odaklanmanızı kişisel psikolojiniz için çok e, önemsemenizi öneririm. Burada birçok işte teknik analize eğitimlerinin başlangıç noktasında hemen destek ve direnç noktalarını bulmayı öğrenin diye başlar. İşte derişe şöyle bakarsın, böyle bakarsın falan filan. Fakat birçok gözlemlediğim kısımda destek ve dirençlerin nasıl oluştuğundan bahsetmezler. Destek ve direnç aslında yatırımcının korkuları ve yatırımcının fırsat olarak değerlendirdiği zamanlarda oluşur. Tabii ki farklı sebepleri de var, sadece bu değil. Ben zaman zaman kendi Telegram kanalımda anketler yapıyorum. İşte sizce diyorum şu zaman Bitcoin'in fiyatı maksimum ne kadar olur? Mesela bir soru soruyorum. İşte çeşitli fikirler geliyor. İşte diyor ki şu olur, bu olur. İşte bu yatırımcıların fiyatın ne kadar yükseleceğine inancını gösteren bir şey ve doğal olarak bu grafğin oluşmasını sağlayan ve bir yerden sonra köşe geçmesini sağlayan etken de budur. Yani bir şekilde bu destek ve direnç noktalarını bir inanç noktası olarak görmenizi tavsiye ederim İnanç noktası olarak görmek bu grafiğin arkasına bakmamızı sağlıyor. Zaman zaman ben de kendimi geliştirmeye çalıştığımda teknik analiz konusunda yeni ku'ramlar, yeni bilgilere baktığımda, Zaman zaman kendimi o metotlara çok kaptırdığımı görüyorum ve çok basit bir gerçeği unuttuğumu görüyorum. Bu grafiğin arkasında bir psikoloji var. Ve bu bakış açısıyla teknik analiz alanında kendimi geliştirmeye başladığımda daha iyi kendimi verim alma imkanım oldu. Bir teoriyle karşılaşıyorsam, yeni bir şey öğreniyorsam bunun altında yatan psikoloji nedir? Neden böyle bir şey oluşuyor sorusunu her zaman soruyorum ve kendimi bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Bir saniye. Trend nedir? Trend ise kitlesel olarak bir harekettir arkadaşlar. kitle hareketi. Bunu bir anlamda bir moda gibi düşünebilirsiniz. Mesela benim çocukluğumda böyle bir dance furyası falan vardı böyle. Ee, ve utanarak söylüyorum lisede beyaz çorap e, giymişliğim var. Bugün baktığımda komik geliyor bana, ama o dönem trendti. <gülüyor> e, i̇şte fiyat da böyle bir şey. Sonuçta bir yükselme trendi gösteriyor, pazarın bir davranışı bu. E, akabinde e, trend sonra bir düşüşe geçiyor. İşte e, bu trendleri e, tanımak çok önemli bir şey. Ben şu anda günlükte baktığım zaman gün be gün oluşan gelişen Bitcoin'de bir trend gözlemledik, değil mi? Gidiyor. Bu sonuçta büyük makro bir trend olarak gözlemleyebiliriz. Ancak daha kısa zaman dilimlerine geçtiğimizde, yani bir saate baktığımızda, bu o büyük makro trendleri içerisinde de zaman zaman bir takım küçük trendlerin de oluştuğunu görüyoruz. Mesela burada böyle belki de şu gördüğünüz grafik bir gün içinde oluşmuş olabilir. 24 tane çubuk olduğunu düşünürseniz. 24 saat içerisinde bir yükselen trend olmuş olabilir ve daha sonunda bir düşüş trendi oluşmuş olabilir. Yani makro trendlerin içinde de mikro trendler vardır. Bu zaman dilimlerini biz daha da düşürürsek, 5 dakikalıya falan say, bu salınımların çok daha fazla olduğunu gözlemleriz. Burada genellikle e, tanımlanan Kripto para piyasasındaki teknik terminoloji de, teknik analizde tabii ki hisse senedi, forex, emtia piyasalarındaki kullanılan teknik terimlerden geliyor. Burada boğa piyasası boğanın heyecanından dolayı yükselen trendi ifade eder. Ayı piyasası ise fiyatı gücüyle yukarıdan aşağıya baskılayan, aşağıya çeken bir trendi temsil eder. Evet. <gülüyor> Bir de kedi piyasası çok fazla konuşulmaz ama yatay piyasa diye adı geçer. Kedi piyasası olarak da düşünebilir, yatay diye de düşünebilir. Aslında en tehlikelisi budur. Çünkü boğa piyasasında görürsünüz, yönü kestirebilirsiniz dersiniz. Bu yukarı doğru gidiyor dersiniz ve ona göre bir pozisyon alırsınız. Ayı piyasası da sonuçta rengini belli eden, aşağıya doğru inen bir piyasadır. Bu da sonuçta kendini çok iyi ifade eden bir piyasa. Ancak kedi piyasası genellikle paranın kaybedildiği yerlerdir. Çünkü yatay piyasa yönünü belirleyememiştir. Yukarı veya aşağı çıkacağı konusunda kararsız gider. Zaten orada yatay piyasanın oluşmasını sağlayan şey arkadaşlar. Ayı piyasasıyla boğa piyasası yani alan ve satanlar arasındaki mücadelenin birbirine çok yakın olmasından kaynaklanır. Bunlardan birisi baskın olmadığı için piyasa yatayda gitmeye başlar. Bitcoin'de genellikle e, bunu Gözlemliyorum genellikle fiyat çat diye aşağı inmeden önce bir miktar yatay gider. Bunu e, bakın şu grafikte günlük grafikte de mesela e, oldukça gözlemleyebiliyoruz. Yani buradaki hareketler böyle cetvel gibi dümdüz yukarı dümdüz aşağı hiçbir zaman gitmez. Aralarda bakın bir çıkış olmuş e, tam böyle bir iniş gerçekleşmeden önce bakın şurada bir miktar bir yatay piyasa oluşmuş. Burada bakın hatta bir yön belirleyememiş gördüğünüz gibi. Hani aşağı mı gitsek, yukarı mı çıksak, ne yapsak? İşte buralar tehlikeli yerlerdir. Buralarda genelde yatırımcılara tavsiyem e, bitcoin'den çıkıp dolarda kalmak. Çünkü piyasa yönünü kestiremiyor. Ama sizin analizlerinizle siz dersiniz ki hayır ben çok büyük genel trendi gördüm. Zaten uygun pozisyonda piyasadan çıkmıştım. Ben bunun çok uzun zaman sabırla bekleyeceğim diyebilirsiniz ve bu alanlarda da zaman Bitcoin almayıp dolarlıklı kalabilirsiniz. Ancak her zaman vurgulamak istediğim tehlike her zaman yatay piyasalarda. Ben kişisel olarak yatay piyasalarda piyasanın yönünün belirlenmesini bekliyorum, sabırla bekliyorum ve piyasanın yönüne göre daha sonra tekrar pozisyon alıyorum. Bu kısa zaman dilimlerinde de temel ilke bunu kullanıyorum. Şimdi çok basit bir bilgi paylaşacağım. Ancak bu basit bilgi benim ekrana baktığımda şöyle düşünün. Gözüme bir gözlük taktığımı varsayıyorum. Gözüme taktığım bu gözlükte üç tane çizgi var arkada. Sanki ekrandaki grafiği filtreliyormuş gibi düşünün. O gözlükten o bilgi öyle geçiyor ve benim gözlerime o şekilde geliyor. Vaktim olmadığı için size öyle bir şey çizemedim. Ee, çok basit bir bilgi olmakla birlikte e, kendime sık sık bu bilgiyi hatırlatıyorum. Fiyat arkadaşlar evet alt dipten başlar yukarıya doğru yükselir ve biz fiyatın yükselme Yolculuğunu görürüz. Ancak gerçekte bu tek kalemde bu şekilde olmaz. Çünkü burada yatırımcının bir psikolojisi var. Bu grafik psikoloji, yatırımcının psikolojisiyle oluşuyor. Fiyat temelde üç hareket yapar. Birinci bir yükseliş oluşur. Fakat bir yükselişe devam etmeden önce burada birçok sebepten dolayı yatırımcıların farklı farklı kaygıları oluşur. Bazıları Burada fiyatın daha fazla yükseleceğini inanmazlar ve satmaya karar verebilirler. Bazıları karlarını realize etmek isterler. Yani realize etmek demek şu, ben oradan artık kar alıp çıkmak istiyorum. E, para, normal fiyat paraya dönmek istiyorum diyebilirler. Burada birçok sebep olabilir ancak bu gerçekleşir. Hiçbir zaman ip gibi yukarıya gitmez. Bir müddet sonra düşüş başladıktan sonra bu sefer ise e, yatırımcı kitlesel olarak bu düşüşü düşüş artık bir fırsat olmaya, olmaya e, olarak görmeye başlar. Der ki ya bu fiyattan aşağı biraz zor düşer bu. Hani hazır yakalamışken biz alalım. Ve tekrar yükseliş başlar. Peki diyeceksiniz ki Kubilay Bey yani bu anlattığınız çok basit bir şey. Ben bunu biliyorum. Ee, arkadaşlar evet bilmekle gerçekten bunu içselleştirmek, her an böyle düşünmek arasında çok büyük farklar var. İsterseniz biraz paylaşayım. Şimdi Bitcoin'in büyük hareketinde yani şu 2017'den beridir diyelim kaba olarak bakarsak çok büyük bir yükselişin parabolik bir olarak yükselişin bir e, hep devam edeceği gibi bir algı oluştu. Fakat şu 19.000-20.000 aralığına geldiğinde birçok kişi de bu fiyatın yükselmesiyle ilgili bir korku başladı. Dedi ki ya bu arkadaş bundan daha fazla yani yükselir mi? Yani biz yılbaşı 2018 yılbaşında bunu bu kadar olacağını bile düşünmüyorduk. Acaba burada bir balon mu oluşuyor falan filan derken piyasada böyle bir iş, e, iştah sorunu oluşmaya, bir korku sorunu oluşmaya başladı ki biz bunu teknik analizde bazı göstergerle gör, önceden görme imkanımız olmuştu. Bununla beraber piyasaya gelen yeni yatırımcılar, Oldukça bilgisiz olmalarında rağmen çok basit bir şey düşündüler. Diller ki arkadaş bunu zamanında birileri bin dolardan almış. Çok da güzel kar elde etmiş. Şimdi biz alıyoruz bunu yirmi bin dolardan. E bizde o kadar para yok ki. Bu daha yükselse zaten bu sene 10 on kat yükselmez. Bir takım olumsuz düşünceler oluşmaya başladı. Ve bakın grafiklerde arkadaşlar fiyatlar. Şöyle çubuk grafiğine gelelim. Fiyatlar yeşil çubuk yani alım pozitif yöndeki ilerleme ya yavaş giderken kırmızı yani satış ve ani düşüşler daha hızlı olur. Bunun sebebi çok basit. Çünkü insan tabiatı olumsuz düşünmeye eğilimlidir. Yani biz bu şekilde canlılarız. Genelde pozitif düşünmeye daha zor buluyoruz. Negatif düşünmeye karşı büyük bir eğilimimiz var. O yüzden her zaman düşüşlerin açıları sert olur. Çıkışların açıları daha yüksek olur. Burada tabii ki korku korkuyu tetikler. İşte burada görmüş olduğunuz fiyatın ben diyelim ki bir şekilde vakit sorunlarından olabilir. Piyasayı takip edememekten olabilir. Ben fiyat fırlamış ve ben şuralarda bir yerlerde piyasada bir coin'i görmüşüm. Ben burada alım yapmam. Neden? Şunu bekliyorum. Çünkü bir psikolojik direnç illaki oluşacak ve bunun düşüşünü bekliyorum. Evet bilgi çok basit ama dedim ya size ben kendime bir gözlük taktım ve bunu devamlı e, bir, e, bir şekilde kendimi hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bir şekilde FOMO denen yani e, aman ben bu fırsatı kaçırıyorum yahu bu çok yükselecek diye bir alışa girip daha sonrasında doğru yerden pozisyon almadığımız için bir takım kayıplar oluşabilir. O yüzden... Biz bunu devamlı takip ediyoruz. Tar, e, bu fikri her zaman e, takip etmenizi öneririm. Bir de dibe inişlerde de yani bu grafiği ters olarak düşünürseniz aşağı inişlerde de her zaman fiyat sonsuza aşağı inmez. Tepki alımları oluşur. Yani bu grafiğin tersini düşünün. Burada gördüğünüz gibi bakın şuradan fiyat çıkarken bir aşağı iniş tekrar bir çıkış oluşuyor. Ufak hareketlere çok takılmayın. Bunlara piyasada fiyat düzeltmesi, İngilizce price correction da deniyor. Ben fiyat düzeltmesi kavramını araştırmanızı öneririm. Altında yatan bir takım psikolojileri araştırmanızı tavsiye ederim. Neden fiyat günceller? Örneğin geçenlerde öğrendim İstanbul Beşiktaş'ta son 6 ay içerisinde gayrimenkul fiyatları %50 gerilemiş. Bunu bir anlamda işte fiyat düzeltmesi olarak görebilirsiniz. Demek ki e, bu gayrimenkullerin değerleri e, aşırı yani gerçek değerinden çok daha öteye geçtiği için piyasa kendi içerisindeki e, kaygılar ile e, bir şekilde bu fiyatları dengeliyor. Bu gördüğünüz hareketi öyle düşünmeniz lazım. Peki neden bunu vurguladım? Çünkü arkadaşlar indikatör daha sonra bahsedeceğim sunumum çok uzun değil bu kısımlar biraz fazla uzun sürdü daha sonraki kısımlar son derece basit hemen hızlı hızlı geçeceğim burada da bakın bu hareketleri üçlü hareketleri gözlemleyebilirsiniz ben indikatör takiplerimde de özellikle rsi cci bollinger yüzde b falan gibi indikatörlerde bu üçlü hareketleri aynı şekilde gözlemliyorum evet Şimdi chart pattern, Türkçe deyimli olarak formasyonlar, bizim işte yatırımcıların kitlesel olarak hareketleri sonucunda oluşturdukları fiyat hareketleri sonuçta birer geometrik form olarak da burada ekranda görünüyor. Ve usta yatırımcılar yıllar içerisinde bazı geometrik formların sık sık tekrarlandığını görmüşler ve bunları da bir analiz metodu olarak kullanmış. Şimdi e, son zamanlarda e, Twitter'da şurada burada gözlemlediğim bir indikatör furyası oluştu. Ben de teknik analize ilk başladığım yıllarda şey zamanlarda özür dilerim. E, indikatör temelli düşünmek çok kolay gelmişti. Yani bir takım göstergelerden işte bir takım sonuçlar çıkararak alım satım yapmak. Fakat bunun e, çok riskli olduğunu gördüm. Birazdan onu size detaylı açacağım. Bizim temel düşüncemiz arkadaşlar şöyle olması lazım. Bir saniye. Önce biraz fiyat formasyondan bahsedeyim ne de biraz daha detay olarak. Örneğin bir kripto para piyasasında çok sık rastladığımız bir üçgen formasyonudur. Piyasa başlangıçta bir momentum kazanmıştır, bir heyecan kazanmıştır. Bu heyecandan sonrasında yatırımcının şurada bir kaygı olarak gördü, ya bu daha fazla herhalde yükselmez deyip satışa geçti. ancak daha sonrasında bu düşüşü bir fırsat olarak görüp tekrar alım yaptığı bir dönem eğri görüyoruz. Yani bir anlamda burada boğalar hakim, burada ayılar hakim, burada tekrar boğalar hakim, tekrar ayılar hakim, tekrar boğalar hakim. Ancak dikkat ederseniz bu agresif yani boğalarla ayılar arasındaki mücadele gitgide azalıyor. Aralarındaki agresif çekişme gitgide azalıyor. Böylece bir form oluşuyor ve bunun sonunda artık bir yerden sonra piyasada bir kararsızlık oluşmaya başlıyor. Arkadaşlar bu bir doğa hareketi gibidir. Yani gece olur ardından gündüz olur. Gündüz olur ardından gece olur. Mevsimlerin döngüsü gibi. Şimdi bakın işte yaza doğru ilerliyoruz. Yaz bitecek ondan sonra sonbahar mevsimlerin dönüşü gibi. Fiyat hareketleri de formasyonlar da sonuçta birer döngüleri temsil ederler. İlla ki bunun çıkışında tekrar ikinci yeni bir heyecan başlayacaktır. Bu heyecan veya pesimist bir korku da oluşabilir. Piyasa buradan sonra tekrar bir yol olacaktır. İşte bu bir döngüdür. Fiyat formasyonları teknik analizde en önemselecek konudur arkadaşlar. İndikatörler ikinci planda gelir aslında. Benim bunu anlamam çok uzun zaman aldı. Evet göstergeler. Bizim şöyle örnek vereyim size. Biz şu an tabi bilgisayar ve bir takım elektronik cihazlar kullanarak yatırımcıların ortamını gözlemliyoruz. Bunu daha ilkel dönemlerde bilgisayarın olmadığı zamanlarda olsaydı herhalde bir böyle bir pazar yeri gibi bir şey düşünün. Bu pazar yerinin e, orada insanlar işte kendi aralarında alalım satalım bir şeyler konuşuyorlar. Biz de bir dağın tepesinde onları gözlemliyor olsaydık ne konuştukları çok anlayamazdık. Yani keşke onları daha detaylı duyabilseydik o zaman piyasanın nabzını daha iyi e, ölçerdik ve biz de kendi pozisyonumuzu buna göre çok daha iyi ayarlardık. İşte elektronik ortamda bir nevi bizim kulağımız olan, bizim işitmemizi sağlayan veya bir şekilde gözümüz olan bir takım araçlar var, göstergeler var. Bunlar birçok kategoride, onlarca yüzlerce göstergeler var. Ben ilk başlarda bu göstergelerle tanıştığımda, vay dedim ben bunlardan on tane, yirmi tane böyle dizerim. Her birinden başka bir şey görürüm ve muhteşem parayı götürürüm. Tabii ki kafam karman ormanı oldu. Ve her birinden farklı bir bilgi aldığım için e, karar vermekte de son derece zorlandı ve yanlış kararlar aldı. O yüzden göstergelerin büyüsüne çok fazla kapılmamanızı öneririm. Kendinizi bir doktor gibi düşünün arkadaşlar. Doktor bir hastasıyla karşılaştığı zaman nasıl bir yol ilerliyor? Önce e, şikayetini dinler tabii ki ama... E, Büyük tahlil yapar, büyük analiz yapar. İşte EEG çektirir, tomografi yaptırır, şunu yapar, bunu yapar, röntgen çektirir, büyük analiz yapar. İşte fiyat formasyonları dediğimiz. Yani işte çeşitli form, üçgen formasyon var, işte ters, e, düz, omuz, baş, omuz formasyonu falan. E bunları zaten çoğunuz oradan buradan duymuşsunuzdur veya usta arkadaşlarınız var aranızda. Onlar zaten biliyorlar. E burada ben de zaman zaman kendimi şu altta gördüğünüz benzer indikatörlere kendimi çok kaptırdığım oluyor. Ama her zaman kendime doktor olmaya hatırlatıyorum. Diyorum ki önce tomografi ve EEG çekmeliyim. Yani şu grafiye şöyle bir bakıp yatırımcının psikolojisini burada nasıl analiz edebilirim? Buna kafa yormayı önemsiyorum. Burada diyorum ki mesela şurada diyorum ki trend ne yönde? Mesela bir kanal çiziyorum eğitimlerimde bunu daha detaylı inceleyeceğiz zaten kripto platformu bunun üzerine kurulu birçok böyle eğitimlerle karşılaşacaksınız eğitimci arkadaşlar burada mesela bunun üzerinde emek veriyorum bunun üzerinde çalışıyorum buradaki psikolojiyi anlamaya çalışıyorum yani genel tomografiyi genel röntgeni çekiyorum akabinde doktor ne yapar arkadaşlar zaman zaman tedavi sürecinde Hastasının başına giderek anlık mesela tansiyonunu ölçebilir veya başka bir şey yapabilir. Ufak ufak ölçümler yapar. İşte indikatörlere bu şekilde düşünmemiz lazım. İndikatör bize bir takım veriler verdiği gibi bir takım anlık ölçümler yapar. E, ve bir müddet sonra şu ekranda hem bu taraftan aldığınız veriler hem bu taraftan aldığınız verilerle sizde bir karar oluşmaya başlar. Bu yüzden her ikisini bir bütün olarak düşünmek çok önemli. Şimdi e, altcoin piyasasında yine e, şimdi bitcoin kısmını biraz şöyle özet geçtim. E, elimden geldiği kadar bu kısa zaman diliminde de biraz size vermeye çalıştım. Şimdi bitcoin tarafını bırakıp biraz altcoin'lerle ilgili bahsedeceğim. Altcoin stratejiniz e, çok önemli. Uzun dönem yatırım yapmak veya kısa dönemli alım satım yapmak birçok kişi piyasada her ikisini beraber tabii ki yapıyor. Ancak, Teknik analiz ve daha doğrusu temel analiz, teknik analiz, risk yönetimi vesaire gibi her şey buradaki stratejilere göre farklılıklar gösteriyor. Şimdi e, çok tartışılan bir şeydir altcoin'lerdeki teknik analiz. Arkadaşlar altcoin'lerde teknik analiz günümüzde çalışmıyor. Neden? Bu çok tartışılıyor bir şey. E, beraber düşünelim altcoin'lerindeki fiyatları etkileyen dinamikleri önce düşünmemiz lazım. Bir kere teknik analiz yaptığımızda Gördüğünüz gibi bu dönemde bunu çok net bir şekilde fark ediyoruz artık. Birçok altcoin fiyat hareketleri teknik analiz çerçevesinden bakarsak bitcoin'in fiyat hareketlerine bağımlı ilerliyor. O zaman siz bir bağımsız bir şekilde bir altcoin'i açtığınızda orada bir teknik analiz çalışması yaptığınızda o anda sağlıklı bir analiz yaptığınızı düşünseniz de oradaki fiyat seyri bitcoin'in hareketine bağımlı olacağı için bir yerden sonra yaptığınız analizin pek de bir hükmü kalmayacaktır. Ancak peki e, biz altcoinlerde hiç mi bir analiz yapamayacağız? Nedir bir stratejimiz? Ne olmalıdır ile ilgili? Bir takım önemli bilgileri de birazdan sizinle paylaşacağım. E, çoğunuza çok faydalı olacağını düşünüyorum. Altcoinlerde fiyatları etkileyen dinamikler birincisi altcoinlerle ilgili haberlerdir. Altcoinlerde çünkü haberler e, olumlu veya olumsuz yönde etkileri oluşturuyor. Bu haberlerden bazıları doğru olmayabilir e zaman zaman doğru olmayan haberlerin bile fiyatı bir şekilde etkilediğini gözlemledim. Altcoin'lerin yapmış oldukları yani geliştirici takımların yapmış oldukları etkinlikler fiyatı direkt etkiler. E, bir takım duyurular yaparlar. Bu duyurularda tecrübemiz şunu gösterdi. Genellikle developer teamler bu etkinliklerini biraz olduğundan fazla abartıyorlar. Yani sanki öyle bir etkinlik yapacaklar ki iki gün sonra dünya kurtulacak gibi bir hava estiriyorlar. Burada tabii yatırımcının beklentileri bu sefer artmaya başlıyor ve fiyat tabii ki bunların etkilerine olumlu yönde bir hareket oluşmaya başlıyor. Genellikle böyle alımlar yaparsanız tavsiyem etkinlikten yarım saat bir saat önce e, e, satmanızdır. Çünkü bu etkinlikleri genellikle developer teamler e, olduğundan daha fazla abartarak beklentileri aşırı yüksek tutarak bir yerden sonra çok güzel bir sunum yapsalar dahi e, beklentiler aşırı yüksek tuttukları için Psikolojik olarak yatırımcı reaksiyon gösteriyor. Ha bu muydu yahu der gibi hemen satışa geçiyor. O yüzden etkinlik öncesi satmanızı çok tavsiye ederim. Etkinliğin bitiminde tekrar fiyatı gözlemleyerek isterseniz uzun dönemli bir yatırım yapma kararı da alabilirsiniz. Üçüncüsü çoğumuzun çok duymuş olduğu pump-dump hareketleri. E, etik olarak çok doğru bir şey değildir. E, Forex piyasasında, senedi piyasasında birçok ülkede kanuni olarak yasaklanmış bir şeydir. Ancak burada tabii ki bir dezavantaj var. E, biz her ne kadar merkeziyetsiz gurur duyuyoruz ama yandan böyle handikaplarımız da var. Ancak gözlemlediğim şu son bir, iki yıl, e, bir yıldır pump-dump gruplarına yeni yatırımcı biraz toy olduğu için kendini kaptırabiliyor ancak Genel geçer olarak birçok kişi bu grupları tasvip etmediği için piyasada gerçekten bir bilinçlenme var. Bu da gördüğünüz gibi demek ki merkeziyetsiz bir yapı bile zaman içerisinde kendi kendine çok harika bir şekilde dengeleyebiliyor. Bunu şu an çok rahatlıkla gözlemliyoruz. Diğeri de shilling. Shilling bir takım işte biraz daha aslında geniş bir konu ama ben çok özetleyeceğim. Bir takım işte takip edilen sosyal medya hesaplarında işte teknik analiz yapıyormuş gibi. Ee, aslında e, doğru olmayan e, teknik analiz e, yollarıyla e, kişileri motive etmek. Yani işte şu coin bak ben burada bir analiz yaptım, şu coin şu anda fırlayacak diye bir analiz ekranı paylaşıyor. Şimdi bunu farklı kanallarda organize yapıldığı için e, belki bunu 20, 30, 50, 100 kişi farklı e, bu analize birçok yerden insanlar paylaştıklarını karşılaştıklarında buna inanıyorlar. Doğal da e, bir pump Tam strateyi biliyorlar. Ee, peki biz ne yapmalıyız? Birincisi alt benim önemsediğim strateji sentiment analizi arkadaşlar. Yani yatırımcının beklentisinin ölçümü. Biz bunu e, yani ilkel bir şekilde ne yapıyoruz? Şey, yatırım e, altcoin'lerin işte sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Veya güvendiğimiz bir takım e, Twitter hesaplarında anonim olan veya olmayan kişileri onların yorumlarını takip ediyoruz. Bazıları ücret vererek, bir takım ücretli profesyonel servislere abone olarak oradan bu konuda bir destek alıyorlar. Ee, sentiment analiz, kripto para piyasasında şu an çok fazla konuşulmuyor. Ancak önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunu çok fazla duymaya başlayacağız arkadaşlar. Çünkü birazdan sizinle paylaşacağım bir servis olacak. Burada sosyal medyada bir kripto para hakkında oluşan sohbeti önemsemenizi tavsiye ederim. Ancak burada bir kişi eğer size bu bilgiyi sunuyorsa güvenli olmayabilir. Ancak bir takım işte machine learning veya bir takım işte yapay zeka uygulamalarıyla sosyal medyada ee, özellikle machine learning uygulamalarıyla sosyal medyadaki beklentiler ölçülebiliyor. Ve ben buradan bazı bilgiler aldıktan sonra yapmış olduğum e, altcoin'lerde gösterge temelli teknik analiz yapıyorum. Yani formasyonları falan çok önemsemiyorum. Momentuma bakıyorum. Momentum indikatörlerini önemsiyorum. Çünkü benim amacım anlık bir fiyat yükselişinden faydalanıp kar alıp ondan sonra oradan e, artık uzun vademi kalacağım. Yoksa Kısa bir kar elde oradan çıkacağımı onun kararını sonra veriyorum. Burada çok popüler olan indikatörler var. Ee, çok böyle macera perest olmanızı tavsiye etmem indikatörlerde. Nedenine gelince eğer bir indikatör popülerse demek ki çalışıyordur. Demek ki insanlar oradan fayda elde ediyor. O zaman böyle fantastik hiç duyulmamış acayip bir takım indikatörleri deneyip Aa, bak onu herkes kullanmıyordu ben oradan şimdi çok büyük para kazanacağım gibi şeyleri çok riskli kapılmamanızı tavsiye ederim. Genellikle popüler olan momentum indikatörleri RSI, CCI'dır. Ee, RSI, e, CCI e, e, aslında birbirlerine çok benzerler. CCI daha çok böyle işte Forex e, hisse senedi ve MTA piyasalarında. E, RSI e, şunun için çıkmıştır. İşte... E, Pazarın iştahını ölçmemizi sağlar bir anlamda. Öyle düşünebilirsiniz. Eğilimini, fiyatı değil de eğilimini ölçmemizi sağlar. CCI'da e, bunun e, çok benzeri ancak daha çok emtia, doğalgaz, işte, e, altın, gümüş gibi piyasalar uyarlanmış halidir. E, bu indikatörleri araştırabilirsiniz. E, biz eğitimlerimizde çok detaylarına, zaten çok fazla detaylarına gireceğiz. E, ben şahsi tecrübelerimi ve bazı arkadaşlarımın tecrübelerini de elimden gelince sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, bir de e, sosyal meden belki takip eden arkadaşlar vardı. Kıvanç Bey'in e, geliştirdiği inverse-fisher-transform-combo e, kısa zaman dilimlerinde alım-satım yapacaksanız 15 dakika 5 dakikalık alım-satımlarda veya işte bir pump yakaladığınızda pump'a girip ne zaman satacağınızı e, kestirmek istiyorsanız inverse-fisher-transform-combo e, oldukça iş görüyor gerçekten. E, burada ben e, şimdi resmi tamamlamak adına şöyle bir şey paylaşacağım sizinle arkadaşlar benim altcoin'lerdeki alım satım stratejim şu e, e, sentiment analiz yapıyorum solim.io sitesini kullanıyorum hemen sizle paylaşayım bunu burada analizimi yaptıktan sonra hemen sizle paylaşayım Tabii ki sadece solim.io değil e, zaman içerisinde böyle birçok servis oluşacak göreceksiniz çünkü bazıları var takip ettiğim benim Sizde bunu paylaşayım solim.io e, aslında social volume kelimelerinin birleşiminden oluşan bir servis. Ücretsiz bir servis. Bir saniye. Ben bunu defalarca test ettim. Verim aldım. burası bir sinyal bot değil arkadaşlar. Sinyal bot ne demek? Çeşitli algoritmik trading metotları kullanarak bir takım kripto paraların size önceden yükseleceğini belirtiyor. Buralarda bazı soru işaretleri var. Ben bazı servislerde sinyal bot gibi görünen aslında e, pump-dump gruplarının e, kendi işte e, kötü amaçlarına e, alet edilmiş botların da e, zaman zaman oluştuğunu gözlemledim. O yüzden sinyal botlara karşı bazı tedirginliklerim oluyor. Ben sosyal e, medyadaki ölçüme daha çok güveniyorum. Çünkü orada bir kitle var, kitlenin bir eğilimi var. Yani bir laf vardır arkadaşlar, ateş olmayacak yerden duman çıkmaz derler. O yüzden bir sosyal medyada biz bir ölçüm yaptığımızda orada bir böyle bir duman varsa orada demek ki bir ateş var demektir. O yüzden ben orayı sinyal olarak kullanıyorum. Sosyal medyayı bir sinyal olarak görüyorum. Benim için daha güvenli bir sinyal ortamı. Burada çok basit mesela bir saniye. Birazdan sizinle bir 5-10 dakika daha bir şey paylaşım. Ondan sonra benim sunumum bitecek. Burada yalnız serviste bir problem <gülüyor> Evet şimdi burada gördüğünüz dersiniz. Şansımıza bugün servis biraz yavaş olacak. Servis normalde çok hızlı bir servis. Bugün şansımızı herhalde Murphy aramızda bir aksilik oluştu bakalım. arkadaşlar. Değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum. Serviste bir sorun da olabilir. Ee, çok da önemli bir servis aslında. Diyeceğim. Hocam burada şey mi yapılıyor? Sosyal medyada popüler olan coin'lerin hani hacmi mi gösteriliyor genel olarak? Ee, aslında onu göstermeye çabalıyorum da niye böyle oldu? Evet, bir anlamda öyle. Ancak iki bir, birden fazla veri sunuyor size. Ee, birisi servis olarak Twitter ve Reddit'teki e, şeyleri ölçüyor, e, sohbetleri ölçüyor. E, çok ben developer ile de yazıştım. E, ondan sonra e, orada da e, bir takım bu şeyler öğrendim. Yani teknik anlamda değil de e, ne, nelerden bu verileri aldıklarını öğrendim. Reddit ve Twitter'daki sohbetleri bir öğrenen bir uygulama yazmış. Yani gerçekten ilginç bir proje. Burada bir de Sentiment diye bir blockchain var arkadaşlar. Bu Sentiment adındaki blockchain'i de e, incelemenizi tavsiye ederim. Bu blockchain bu tip uygulamalar yazmak isteyen developerlara bir altyapı sunuyor. Sentiment coin. İncelemenizi tavsiye ederim. Şu anda bir e, geliştirme sürecinde roadmap'i sanırım e, bir iki yıl içerisinde galiba faaliyete geçirecekler bunu. Yani bir sentiment analizi kripto para piyasasında çok sık duymaya başlayacağız. Teknik analiz ve temel analiz dışında e, bence çok önemsememiz gerekiyor. Anlık fiyat hareketlerine güvenmek istiyorsak e, doğru bir analiz bu. Ben şu an isterseniz özetleyeyim size. Burada e, sıkıntı oluyor ne yazık ki. Şurada sentiment change bir de social volume change diye iki parametre görüyorsunuz. Burada e diyelim ki yu, geçenlerde Sitimit, eee Simit coin'i %1400, e, pardon yüzde %500, %600 bunun hakkındaki sohbet oranı artmıştı. Yani bunun hakkında insanlar konuşmaya başlamış. Fakat olumlu yönde mi konuşmaya başlamış, olumsuz yönde mi konuşmaya başlamış? İşte sentiment change de bize bunu ifade ediyor. Evet, orada bir sohbet artıyor ama olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi? Buradaki yüzde de olun, yani fiyat, e, fiyat beklentisinin e, artacağı yönünde yeşil olduğunda artıyor. O zaman e, Stimit yüzde 1400 artmıştı ve bir gün sonra Stimit'te pump hareketi oldu. Bunun üzerine çünkü bir konuşma olduğu dönmüştü. Burada gördüğünüz grafik fiyat grafiği değil sosyal medyadaki konuşma oranı grafiğidir. Buradaki hem social volume hem de sentiment change'in bir analizidir burası. Yani bunun bir ortak bileşkesidir. Ee, burada şunu düşünüyorum. Eğer insanlar konuşmaya e, fazlaca e, artmışsa demek ki orada bir haber var ya bir geliştirme süreci var ya bir etkinlik olabilir. Veya çok büyük bir pantom hareketi de organize ediliyor olabilir. Ee, burada tabii ki buradaki sinyale yüzde yüz güvenmemenizi tavsiye ederim. Ee, Birazdan size teknik analizi kısmıyla da nasıl bir davranış yapabilirim. E, Yapacağınızı tavsiye edeceğim. Burada mesela şöyle bir aşağıya baktığımızda mesela Omisego'da %125 bir e, sohbet artışı var. Şu an tabii piyasa e, çekinceli olduğu için burada çok büyük yüzdeler göremiyorsunuz. Mesela bakın Power Ledger'da e, fiyatın yüzde e, yükseleceğiyle ilgili bir %100 yüz, e, artış olmuş. Gerçi Solomio'ya'daki tecrübeme baktığımda %100 yüz çok ufak bir rakam. Genellikle bir yüzde %500, yüzde %900 gibi. E, sentiment yükselişlerinde e, bir gün sonra veya o gün içerisinde önemli e, pamplar oluyor. Hatta gözlemledim genellikle %10 civarı bir fiyat artışı oluyor. Bakın şurada mesela Walton e, şu anda e, %1400 bir fiyat artışı gözlemliyor. İsterseniz bu sunumdan sonra hepimiz bir bakalım bakalım e, Walton'da yarın veya öbürsü gün böyle bir pamplar hareketi olacak mı? Bu mesela önemli bir sinyal şu anda. Neden acaba insanların çok büyük bir oranı bunun fiyatını yükseleceğini inanıyor şu anda. Ben buradan analizler yaptıktan sonra mesela VTC. Yanılmıyorsam VTC miydi o mu? Mesela giriyorum arkadaşlar. Ben genelde öncelikle dolar paritesine bakmayı tercih ediyorum. Fakat bitcoin paritesine de baksanız çok bir fark oluşmayacaktır. Fark etmez. Şimdi genellikle pump hareketleri tabii ki saatlik dilimlerde başlıyor. Kısa zaman dilimleri içerisinde başlıyor. Burada e, momentum indikatörleri RSI, CCI veya herhangi sizin seçeceğiniz sevdiğiniz. E, burada inverse-fisher e, transform combo, Kıvanç Bey'in oluşturduğu indikatör oldukça iş görüyor gerçekten. Burada tavsiyem e, bu arada ben Bollinger Band de tabii ki kullanıyorum. Onu da... e, burada arkadaşlar yapacağınız çok basit bir iş. E, PAMP hareketi genellikle momentum indikatörlerinde aşırı satım noktasına gelmişse eğer ve burada bir pozitif uyumsuzluk oluştuğunda PAMP hareketinin aslında öncü sinyali başlıyor. Mesele aslında PAMP'a girmek değil arkadaşlar. Ne zaman satacağını eğer alım satım yapıp kaçmak istiyorsanız ne zaman satım yapacağını kestirmek. Asıl sorun bu. Burada ee, tabii bunun üzerine anlatabileceğim çok şey var yani sadece basit bir indikatörden alacağın sinyalle tabii satım kararı alınmıyor o oldukça geniş bir konu ancak e, burada ben şunu vurguladım burada çalışan teknik analiz değildir arkadaşlar sentiment analizdir bu tip servisler olmadan önce biz ne yapıyorduk işte sosyal medyayı arkadaşlarımızı işte bir takım oluşturduğumuz telegram gruplarını çok yakından takip ederek bir anlamda aslında bu analizi yapmaya çalışıyoruz yani sentiment analizi yapmaya çalışıyoruz aslında. E, bu nedenle teknik analizi değil altcoinlerde sentiment analizi birinci önceliğe almanızı tavsiye ederim. Ve burada formasyonlar çalışmıyor arkadaşlar. Onun büyüsüne kapılmayın. Burada e, momentum indikatörleri e, daha çok iş görüyor. Buna belki tecrübeliyseniz daha başka şeyler tabii ekleyebilirsiniz. E, burada e, pump'ı alıp e, uzun yerlerde isterseniz stop loss koyup orada bekleyebilirsiniz. Ondan sonra istediğiniz yerde kar alabilirsiniz. Ee, bu konuyla ilgili tam yeri gelmişken sormak istediğiniz bir şey var mı diye bir araya girmek istiyorum. Yani bu Solim Olsun Sentiment analizle ilgili. Evet bir şey yazıyor. Çünkü sunumum zaten birazdan bitecek ve hazır ekrandayken belki yardımcı olabilirim diye. Servis çünkü biraz yavaş bugün. Ben soruyu görmeye olabilirim. Nereden bakacağım? Ee, ben ileteyim hocam. Radar. Tamam. Grafiklere lineer mi, log mu bakıyorsunuz? Ya da bu piyasada hangisi geçerli diye sormuş. Ee, şimdi geçenlerde bir makale okudum. Ben genelde logaritmik bakıyorum. Ancak o makalede tecrübeli bir arkadaş çok hoş anlatmış. Uzun analiz yapıyorsanız yani günlük ve sonrasında. Hatta ben ona biraz daha ekledim. Bir saat, dört saat. Bir saat ve dört saat sonrasında ben her türlü analizi logaritmik yapmayı tercih ediyorum. Ancak siz eğer kısa zaman dilimleri yani bir saat ve aşağısı gibi gidiyorsanız orada logaritmiyi tavsiye etmemiş. Burada sizde isterseniz bir örnek paylaşayım. Geçenlerde şöyle bir shilling oldu. Yani teknik analizle yanlış yönlendirme oldu. Tam yeri gelmişken örnek vereyim size. Burada logaritmik olmayacak şekilde günlük Bitcoin'in günlük grafiğinde kanalın üst kısmı çizildi şöyle. Şu, şu dönemde şu dönemde bakın şuradaki yükseliş döneminden bahsediyorum. Burada e, kanalın üst kısmı şuradan çizildi. Gördünüz mü? Şimdi buradan çizdiğinizde sanki burayı biraz şöyle zoom yapalım. Hatta şöyle yapalım. E, sanki burayı ah tamam kanalı kırıyor. Bitcoin mutlu yarınlara doğru ilerleyecek diye bir çıkış oldu. Tabii ki başka veriler var. Yani usta teknik analizciler bu çıkışın olmayacağını öngörebildiler. Fakat ben shilling'den bahsediyorum. Yani nasıl e, insanları yanlış yönlendirdiklerini e, göstereceğim. İşte e, burada eğer logaritmik olarak analiz etseydik günlükte. Bakın arada devasa bir fark var arkadaşlar. Gördüm. yani arada uçurum var görüyor musunuz o yüzden e, her zaman için e, ben 4 saat e, yani 1 saat 4 saat e, günlük sonralarında hep e, logaritmik kullanıyorum eğer kısa zaman dilimlerinde bir şey yapacaksam e, o zaman logaritmik kullanmıyorum e, umarım sorunuza net bir cevap verebildim o zaman sunumumu e, bitireyim arkadaşlar. Sonunda gene gerekirse bu sentiment analizle ilgili eğer bir şey sormak isterseniz. E, Hocam. Benim, e, heh, buyurun. Kestim, böldüm. Kusura bakmayın ama YouTube'dan bir soru gelmiş. E, pozitif uyumsuzluğu nasıl anlıyoruz ve pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk nedir? Şeklinde sorular yönetmişler. Şimdi... E, Şöyle pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk demek şudur. Fiyatın çıkışı, inişiyle bir takım kullandığımız indikatörlerin arasında bir uyumsuzluk oluşur. Yani bir mantık problemi oluşur. Kripto eğitimlerimizde arkadaşlar çok geniş kapsamlı, seviye seviye bunları paylaşacağım ben. Eğitimleri de şöyle düşünmek lazım. İşte birinci hani nasıl yabancı dönemken önce bir temel olur, sonra orta seviye, sonra ileri seviye olur bilgileri de bu şekilde kategorize etmek lazım. E, uyumsuzluklar ama çok böyle meraklı arkadaşlar varsa internetten şimdi de araştırabilirler. E, uyumsuzluklar e, her indikatörde biraz farklı olur. E, Bitcoin'e arkadaşlar, Bitcoin'in fiyat davranışı klasik yatırım piyasasında altına çok benziyor. Yani benim kişisel tecrübelerim bunu gösterdi. Bu nedenle mesela popüler olarak RSI indikatörünün kullanıldığını görüyorum. Ancak benim tecrübelerim CCI indikatörünün altın piyasasında daha çok kullanıldığı ve Bitcoin'in de CCI'de uyumsuzlukları daha iyi verdiği. Ancak baktığımızda zaman zaman Bitcoin öyle de davranmıyor. Ben bazen uyumsuzlukları birkaç indikatörü aynı anda bakarak onlardaki uyumsuzlukları gözlemleyerek etüt ediyorum. Şu an için Bitcoin özel bir yatırım alanı olduğu için ona da çok özel bir indikatör yazan henüz karşılaşmadık. Belki bir gün birileri böyle bir şey yapar. Benim kullandığım uyumsuzluklarla ilgili indikatörleri detaylı bir şekilde eğitimlerde anlatacağım. Pozitif uyumsuzluk demek şudur. Bize fiyatın yukarı doğru gideceğini artık düzeltmenin bittiğini ve yukarı doğru gideceğini gösterir. Bir de negatif uyumsuzluk vardır. O da fiyat yukarı doğru giderken piyasada fiyat yukarı çıkar. Ancak piyasanın iştahı artık düşmüştür. Böyle bir uyumsuzluk oluşur. Fiyat der ki ben arkadaş biraz birazdan düşüşe geçeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Yatay piyasalarda sadece bekleyin. Yatay piyasanın bir karar vermesini bekleyin ve genellikle yatay piyasalar çıkışında ya pozitif bir uyumsuzluk oluşur ya da negatif bir uyumsuzluk oluşur. Siz bunun durumunda o e, yatay piyasanın sonunda pazarın nereye doğru yön alacağını Bitcoin diye çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Yani size böyle bir ön, e, ön bilgi verebilirim. Yani ben genellikle e, buradan çok faydalanıyorum. Özet oldu, oldu bilmiyorum cevap verebildim mi? Çünkü gerçekten geniş bir eğitim konusu o yüzden dilimin döndüğü kadar. Kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir soru daha gelmiş. Ee, indikatör İster, kullanmayan. E, şöyle bir şey yapalım mı? Ben birazdan sunumu bitireceğim. Bir dakika sonra hemen sorulara geçelim. Tamamdır Hayır hocam. Şey. Ben, okay, tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, burada benim e, çocukluğumda çok sevdiğim bir televizyon dizisi vardı. E, komiser kolumu. Belki benimle aşağı yukarı yaşta arkadaşlar varsa belki hatırlayacaklardır. E, Komiser Kolombo e, böyle buruşuk pardisölü bir dedektifti. Bu işte dizi şöyle başlardı, bir cinayetle başlardı. Biz seyirci olarak cinayete tanık oluruz. İşte bu adam o katille böyle dost olur, çay içer işte şu olur, bu olur, gezer, tozar falan böyle onunla arkadaş olur. Haberi o dizi boyunca da bir takım sorular sorardı adama ya da hanıma. Dizinin sonunda birdenbire de işte derdi sen işte katil sensin diye tutuklardı. Şimdi arkadaşlar teknik analiz ne sadece formasyonlardan bakılarak yapılır, ne indikatörlerle sadece yapılır. Analiz tıpkı bu komiser Colombo gibi yapılır. Biz devamlı soru sorarız, devamlı analiz yaparız. Formasyondan bir bilgi toplarız, teknik indikatörlerden bir veri toplarız ve bir yerden sonra. Ee, aynı bu komiser çok dizide çok sorduğu bir sorudur. Ee, işte bir son sorun daha var gibi devamlı soru soruyoruz ve bir veri toplarız arkadaşlar devamlı. Bu verilerin sonucunda bizde bir karar oluşur. Sonuçta yatırımcı işte karar alan kişidir. Bu konuda yaptığımız en büyük hata ya sadece formasyonlara takılıyoruz ya sadece indikatörlere takılıyoruz veya teknik analiz konusunda bir deneyimimiz yoksa sosyal medyada birilerini takip ederek kendimize yön vermeye çalışıyoruz. Bu konuda yatırım, teknik analiz bir karar alma sporudur arkadaşlar yatırımda. Ve siz kendini spor yapmadıkça gelişemezsiniz. Evet güvendiğiniz bir takım kişileri takip etmek çok iyi bir şey. Ancak ben bir veya iki kişiyi sadece takip ediyorum. Bunlardan birisi yurt dışında, birisi de Türkiye'de. Yani analiz yapan, analiz paylaşan kişilerden bahsediyorum. Burada da o kişilerin ben analizlerinde ne söylediklerini takip etmiyorum arkadaşlar. Ben onların konuya nasıl yaklaştıklarını takip ediyorum. Oradan bir deneyim elde etmeye çalışıyorum. Yoksa bana işte şu fiyatta çıkacak, oradan aşağı inecek işte üç bine, bine oradan işte bitcoin 100 bine fırlayacak gibi analizler beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren onun konuya nasıl yaklaştığı bir metodolojisi nedir? Neden böyle bir sonuç çıkartmıştır? Bana bu bir dağarcık oluşturuyor. Fakat şöyle bir şey düşünelim. Bir spor salonuna gittiğinizde siz orada vücut geliştirmek istiyorsunuz. Kilo vermek istiyorsunuz. Orada sizden önce olan e, usta vücutçular var. Onları seyrederek vücudunuzu geliştirebileceğinizi düşünüyor musunuz? O ağırlığın altına girmedikçe siz kendinizi geliştiremezsiniz. Bu işi de aynı öyle görmeniz lazım. Devamlı e, yanlış olabilir ki hata yapmak gerçek hocadır. E, bol bol analiz yapmaya çalışın. Kendinizi geliştirmeye çalışın ve bu ağırlığı kendiniz kaldırın. Son derece önemli. Ben e, e, çoğu kişiyi fazla takip et, etmemeyi öneririm. Seçici olup birkaç kişiyi takip edip onların metotlarını takip etmeyi tavsiye ederim. Her zaman kendiniz analiz yapın. Neden? Kendiniz hata yapın. Ve geriye dönük analizler çok önemlidir. Boş vakitlerinizde e, böyle işte ekranı açın. Ya ne olmuş bu Bitcoin acaba 2014 yılında? Bir baksak mı acaba o günlerde ne olmuştu? Aa enteresan. Bak orada ters negatif uyumsuzluk oluşmuş. İlginç. Bak burada hacim düşmüş. Aa bak çok ilginç. Fiyat çıkmış ama hacim düşmüş. Onun da sonucunda zaten gerçek bir yükseliş olmamış gibi. Gerçekten böyle kitap okur gibi bir roman okur gibi. Bunları analiz yapmanızı çok tavsiye ederim. Beni en çok geliştiren bu oluyor. Evet benim sunumum arkadaşlar tekrar buna geçecek. E, tamamen teknik analize odaklanmayın. Başarıda tek formül o değil. Çok önemli bir etken ama dediğim gibi şu masanın dört bacağını asla unutmayın. Benim sunumum bitti. Aslında 30 dakika planlamıştım ama bugün çok heyecanlandım. Sizlere daha fazla şey elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi hızlıca soruları alayım. E, yardımcı olmaya çalışayım. Teşekkürler hocam sunum için ee, yalnızca kripto paraları değil analiz meraklısı yatırımcılar da çok iyi analiz etmiş ve harika yalın bir sunum hazırlamışsınız çok keyifliydi çok dinlemek ee, çok sağ Gelen bir soru var şu an elimde bekleyen indikatör kullanmayan sadece formasyon kullanan insanlar var nedeni nedir şeklinde sorulmuş Şimdi bu şöyle ilginç bir tecrübemi paylaşacağım sizinle bu mümkün tabii ki mümkün bu kişiler genellikle kısa zaman dilimlerinde değil, daha uzun zaman dilimlerinde alım satım yapan kişilerdir. Ee, e, şöyle söyleyeyim, Forex piyasasında genellikle mesela bunu gözlemliyorum. Uzun zaman bir haftalık, aylık bakanlar var. Ee, hisse senedi piyasasında çok ağırlıklı olarak bu şekilde görüyorum. Ben e, sizinle ilginç bir anımı paylaşayım. E, Mersin'de bir eğitime gitmiştim. Orada e, Mersin'de tanıştığım bir arkadaşla... Güzel bir sohbetimiz oldu. O esnada çok enteresan e, Mersin'in meşhur tantunisinden yerken yanması da bir e, bildiğiniz bir e, aile var. Böyle işte e, bir kız çocukları var. Bir ev hanımı. E, gördüğümünde bir hanımefendi. Işte bir e, bey vardı. Biz kalkarken e, orada arkadaşla sohbet ederken kulak misafir olmuşlar ve hanımefendi şey dedi e, siz dedi e, Forex falan mı alım satım yapıyorsunuz? Hayır biz bitcoin üzerinde çalışıyoruz dedik. Öyle bir sohbet başladı ve çok enteresan hanımefendi 10 e, yıl boyunca e, brokerla e, bulunmuş ve 10 yıl boyunca forex alanında e, alım satım yapmış ve gerçekten çok deneyimli bir hanımefendindi. Oradaki sohbetinden çok şey öğrendim ve o sadece formasyonlarla alım satım yapıyordu. Fakat onun stratejisi çok farklıydı. E, dedi ki ben dedi haftalık ve aylıktan daha düşük periyotta e, analiz yapmıyorum. Benim stratejim böyle demiştim. Fakat çok enteresan arkadaşlar eşi ee, bana cep telefonundan gösterdi. Yani bey dedi ben de de 15 dakikalık da alım satım yapıyorum. O da indikatör temelli çalışıyordu. Buradan demek ki şunu diyoruz, Herkes kendi stratejisini yani kendi güçlü tarafına göre, kendi zayıf tarafına göre bir strateji belirliyor. E, ben ama her zaman size şunu tavsiye ederim. E, indikatör temelli düşünmek riskidir. Çünkü e, i̇ndikatör sizi bazen kandırabilir. Fakat grafik yani piyasanın psikolojisi e, çok daha önemlidir ve formasyonlar son derece daha önemlidir. Ancak şunu gördüm ki sadece formasyon üzerine giden kişiler e, zaman zaman indikatörlerle de pekiştirmediklerinde e, hatalı öngörülerde bulunabiliyorlar arkadaşlar. Bunu ben gözlemledim. Burada zaten sizin çok fazla indikatöre ihtiyacınız yok. Ekranınızda bir iki tane indikatör size gayet yeterli olacaktır zaten. Evet. Şu an farklı bir soru gelmedi. Okey tamam gayet dolu bir gün geçirdik. Kesinlikle ee, öyle hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Afiyet olsun. Herkese iyi akşamlar. Bereketli bir yaşam diliyorum. Kriptet eğitimlerinde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. hocam. Harikaydınız. Çok teşekkür ederim ben de geldiğiniz için. Sağ, e, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. E, çok bugün çok güzel, teşekkür efendim. ederim. E, hepinize iyi günler diliyorum. E, bir i̇yi sonraki aşamlar. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi, günler, iyi akşamlar. Sağ olun.